Efendimiz bu mecazın bertaraf edilebilmesi için aslen tahditli olan, kayıtlı olan nefsimizin ortadan kalkması gerekmez mi diyor? Çünkü Hayır, nefsin ortadan kalkması lazım. Yani nefsin islahı lazımdır. Bu da bunun islahı da şeyhin iktidarına ve şeyhin hareketlerine yani şeyhin olgunluğuna bağlıdır. Bir tohumu bir bostancı eline aldığı vakitte de, tohum der ki bostancıya aman beni... Beni mümbit bir toprağa ek, beni vaktinde sula, yalvarırım sana, yalvarır o. Haliyle yani kaliyle değil, sözüyle değil de haliyle. O mümbit bir toprağa ekilirse, zamanında ekilirse, vaktiyle sulanırsa, o ekilen tohum mutlaka çiçek verecek yahut meyvesini verecektir. Ama vakısız ekilirse eğer bostancı Arif olmazsa, yani şey Arif olmazsa, e vak vakısız ekerse, Suyunu vakıtsız suyu verirse o o tohum orada halak olur. Onun için şeyin iktidarına bağlanır bu iş.